noktaya geldiklerinde Efendiler Efendisi ilerideki bir tepeyi göstererek ''Şu tepe Zatü'l Hanzal tepesi olmasın?'' diye seslendi. Hazreti Amr ''Evet ya Resulallah, orası Zatü'l Hanzal tepesidir.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Mirar tepesine kim çıkarsa Beni İsrail'in günahlarının bağışlandığı gibi onun da günahları bağışlanır.'' buyurdu. Böyle bir hedef gösterilir de ashab koşmaz mıydı? Herkes tepeye yönelmiş yarışırcasına koşuyordu. Bu manzarayı gören Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından şu cümleler döküldü. Bu gece bu tepenin misali Beni İsrail hakkında Allah Celle Celaluhu'nun şehrin kapısından eğilerek geçin ve girerken de Affet ya Rabbi, deyin ki hatalarınızı bağışlayalım buyurduğu kapının misali gibidir. Zorluklar geride kalmış ve daha selametli bir yere gelinmişti. Bu sırada efendiler efendisi, Allah'tan istiğfar diler ve yine ona tevbeyle gönülden yöneliriz deyin, tembihinde bulundu. Her adımını titizlikle takip eden ashab, hep bir ağızdan edip tevbeye durmuştu. Sonra da Resulullah şüphesiz ki bu İsrail oğullarına teklif edilip de onların söylemekten kaçındıkları istiğfar ve tevbe şeklidir buyurdu. Bir müjdesi daha vardı Allah Resulü'nün Asabına döndü ve bu geceyi bu tepede geçiren herkes mutlaka affı ilahiye mazhar olacak ve bağışlanacaktır hedeflenen yere gelinmişti. Bir süre dinlenecek ve karınlarını doyuracaklardı. Ancak yanan ateşleri Kureyş'in görüp de üzerlerine gelmesinden çekiniyorlardı. Gelip de bu endişelerini Allah Resulüne açtıklarında, Resulullah, ''Onlar sizi asla göremeyecekler.'' buyurdu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Burada asabına sabah namazını kıldırdı. Aynı zamanda kızıl develi bir kişi hariç bu tepede geceleyen herkesin affı ilahiye masar olup affedildiklerinin müjdesini verdi. Asab arasında büyük bir sevinç yaşanıyordu. Ancak akıllara affedilmeyen kızıl develi bu talihsiz adam takılmıştı. Bu adam asab arasına katılan ve devesini kaybetmiş damre oğullarından biriydi. Kendisine durum anlatılıp da Allah Resulü'nün huzuruna gelmesi teklif edildiğinde bunu da reddedecek ve devesini bulmasının her şeyden daha önemli olduğunu söyleyecekti. Yolculuk yine devam ediyordu. Nihayet Hudeybiye denilen mevkiye yaklaştıklarında... ...hiç beklemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldılar. Kasva çökmüş, her türlü çabaya rağmen bir türlü ayağa kalkıp yürümüyordu. Kasvanın çökmesine ve ashab-ı kiramın onca gayretlerine rağmen... ...bir türlü hareket etmemesine Allah Resulü de bir anlam verememişti. Ashab-ı kiram, ''Kasva'a inat etti.'' Dediklerinde hemen, ''Hayır.'' Hasva inat etmedi. Onun böyle bir adeti yoktur. Ancak onu, vaktiyle fil asabını Mekke'ye girmekten alıkoyan aynı zat alıkoydu, buyurdu. Zira kainatta tesadüfe yer yoktu ve onun için her hareket Allah tarafından kendisine bir mesaj anlamına geliyordu. Aynı zamanda bu durum, Mekke'ye yürüyüp de sonucu belli olmayan hadiseler zinciriyle karşılaşmaktan daha iyiydi. Zira iyice gerginleşen bu atmosferde çok fazla kan dökülme ihtimali vardı. Bir de o güne kadar Müslüman olduğu halde kendilerini Mekke'de gizleyen ve bu sebeple durumlarını Medine'deki ashabın da bilmediği müminler vardı. Bu durumda kılıçlara sarılıp da savaşla karşı karşıya kalındığında asabı kiramın farkına varmadan başka bir mümini öldürme ihtimali vardı. Aynı zamanda Mekke'de Yarın İslam'la tanışacak potansiyel müminler bulunuyordu. Onların ya kendileri ya da nesillerinden pek çok insan Allah Resulüne sadakatlerini bildirecek ve onun yolunda ölümüne mücadele edeceklerdi. Öyleyse zemin her halükarda sulhun aranması gereken bir zemindi ve Allah Resulü de Muhammed'in nefsi yedi kudretinde olana andolsun ki bugün benden. ''İçinde Allah'ı tazim olan ne türlü bir plan istenirse istensin, onu mutlaka kabul edeceğim.'' buyurdu. Sulh peygamberi yine sulhu tercih ediyordu. Mesajı alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kasvanın yönünü değiştirerek onu kaldırmak istedi. Aynen tahmin edildiği gibiydi. Kasva kalkmış ve yürüyordu. Bu hareket, ...anlaşılan mesajın doğruluğunu da tasdik eder mahiyetteydi. Artık Hudeybiye'nin en uzak noktasına kadar gelinmişti. Hava oldukça sıcaktı ve insanların suya ihtiyacı vardı. Aynı zamanda gelişmeler bir müddet burada kalınacağını gösteriyordu. Bu sebeple Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem içinde bir miktar su bulunan bir kuyunun yanına gelip burada konakladı. Zaten yakında başka bir kuyu da yoktu. Resulullah'ın konakladığı yer haremin dışında kalıyordu. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke hareminin içine giren yere kadar geliyor ve namazlarını hep burada kılıyordu. O günün ikindi vakti girmiş ve Resulullah da bir aralık abdest almak için eline ibrik almıştı. Abdest alıyordu. Ancak o abdest alırken asabı ı kiram etrafında toplanmış ona bakıyorlardı. Ortada bir gariplik vardı ve sordu: Size böyle ne oluyor? Mahvolduk ya Resulallah diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü ve ''Ben, sizin aranızda olduğum sürece sizler mahvolmazsınız.'' buyurdu. Gönülde Resulullah olduğu sürece kim mahvolurdu ki? Ancak meseleyi olduğu gibi ortaya koymak gerekiyordu. Onun için ''Ya Resulallah'' diyorlardı. ''Yanımızda senin elindekinden başka ne abdest alacak ne de içecek bir suyumuz var.'' Susuzluk son kertteye gelmişti ve anlaşılan ashab Resulullah'tan bir mucize bekliyordu. O sallallahu aleyhi ve sellem de önce ibrikteki suyu bir kabın içine boşaltmalarını söyledi ardından da mübarek parmaklarını bu kabın içine sokup dua etmeye başladı. Sonra da hadi alınız buyurun bismillah dedi. Ashab-ı kiram hazretleri büyük bir dikkatle olacakları beklemeye durmuştu. Aman Allah'ım! Bir de ne görsünler! Resulullah'ın parmaklarından su akıyordu. Eline kırbasını alan koşuyordu. Kana kana bu sudan içmiş, abdest almış ve hayvanlarını da sulamışlardı. Udaybiye'de yüzler yeniden gülmeye başlamıştı. Kırbalar da dolmuş, bir süreliğine de olsa su ihtiyaçlarını gidermişlerdi. Gelişmeler karşısında tebessüm eden Resul-i Kibriya Hazretleri de ellerini açmış, Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de onun Resulü olduğuma şehadet ederim, diyor ve Rabbine hamd ediyordu. Cehudebi'de Hudeybiye'de gönülleri ferahlatan bir rahmet yağmış, böylelikle kuruyan otlara can gelmiş, susuzluktan bitkin düşen haşerata da ümid olmuştu. Müminler içinde bu, rahmeti ilahiyenin bir tezahürü anlamına geliyordu. Ancak herkes aynı ölçüde hassasiyet gösteremiyor ve tam zamanında gelen bu bereketi sebeplere izafe ederek onu gerçek manada gönderen kudreti göremiyorlardı. Bilhassa Abdullah İbni Übey İbni Selül gibi duruşu netleşmemiş olanlar, ''Bu sonbahar aylarında ola gelen tabi bir hadisedir, onu bize şire yıldızı indirmiştir.'' diyorlardı. Üst üste bu kadar ihsanla serfiraz olup dururken, her şeyi kendilerine bahşeden yüce kudreti görmemezlik olamazdı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdıktan sonra asabına döndü ve onlara ''Biliyor musunuz, Rabbiniz size ne söylüyor?'' diye sordu. Nebevi terbiyenin yoğurduğu mümtaz insanların böyle bir soruya nasıl cevap verecekleri belliydi. ''Allah ve Resulü en iyisini bilir.'' Söz yine kendisine gelmişti ve o da meseleyi yine genelleyecek ve kimseyi incitmeden esas maksadını anlatacaktı. Önce Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, diye başladı sözlerine. Belli ki yine Cibril Yemin gelmiş ve gökler ötesinden yeni haberler getirmişti. Her yeni hadise karşısında ilahi talimata göre hareket etmeyi itiyat edilen sahabe cemaati pür dikkat Resulullah'ı dinlemeye durmuştu. Resulullah sözlerine şöyle devam etti. Kullarım arasında kimi mümin kimi de kafir olarak sabaha çıkmıştır. Mümin olarak sabahlayanlar Allah'ın fazlı ve rahmeti vesilesiyle üzerimize yağmur yağdırıldı diyenlerdir ki, bana inanmış ve yıldızları da inkar etmişlerdir. Şu yıldızlar sebebiyle bize yağmur yağdı diyenlerse, onlar beni inkar edip yıldızlara mümin olan talihsizlerdir. Böylelikle kimseyi rencide edip, perdeyi yıtmadan bir yanlışı daha tasdik ediyor ve sebeplere takılıp da, Müsebbibül esbabı görememe gibi bir yanlışlığa düşmemeleri için ashabını uyarmış oluyordu. Bu arada ashab arasından Amr ibni Salim ve Büşr ibni Süfyan Allah Resulüne koyun ve deve hediye etmişlerdi. Daha sonra Hz. Amr benzeri bir hediyeyi yakın arkadaşı olan Saad ibni Ubade'ye de ulaştıracak ve o da gelip bunu Allah Resulüne takdim edecekti. Bunun üzerine efendiler efendisi. Amr şu sürüleri de bize hediye etti. Allah amrın bereketini arttırsın diye dua etti. Ardından da gelen hediyelerin kesilerek etlerinin asab arasında taksim edilmesini emretti. Hediye edilen koyun ve develerin etinden kendisi de diğerleri kadar bir pay alıyor ve böylelikle sıkıntılı zamanlarda birlikte oldukları gibi bolluk anlarında da yüreklerinin birlikte attığının mesajını veriyordu. Erken Allah Resulü'nün bulunduğu yere aralarında Amr İbni Salim, Hıraş İbni Ümeyye, Harice İbni Kürz ve Yezid İbni Ümeyye gibi isimlerin bulunduğu bir heyetle birlikte Büdeyl İbni Verkaçık'a geldi. Hepsi de Huza kabilesine mensuptu. Huza ise Müslüman olsun veya olmasın her zaman Allah Resulüne sırdaş olan bir kabileydi. İnsanlık ortak paydasında aralarında bir diyalog söz konusuydu. İtihame bölgesinde olup biten her şeyi Allah Resulüne bildirir, böylelikle bir nevi istihbarat görevini yerine getirirlerdi. Şimdi ise en kritik bir noktada bu diyalog Semer'e vermiş, durumdan vazife çıkaran Huza heyeti Allah Resulünün imdadına koşmuştu. Selam verdikten sonra Büdeil söze başladı. Biz... Senin kavmin olan Ka'b İbni Lüey ve Amir İbni Lüey'in kabilelerinin yanından geliyoruz. Diyordu. Onlar ahabiş olarak bilinen çevre kabileleriyle kendilerine bağlı bulunan daha başka kabileleri sana karşı harekete geçirmişler. Beraberlerine yavrulu develerle çoluk ve çocuklarını da alarak Hudeybiye sularının olduğu yere gelip yerleşmişler. ...Allah adına yeminler vererek önde gelenlerini kurban vermedikçe... ...seninle Beytullah arasından çekilmeyeceklerini söylüyorlar. Büyük bir dikkat ve sabırla Büdeyl'in sözlerini dinledi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Gelenler Kureyş'in haberini getirdikleri gibi... ...aynı zamanda Resulullah'ın bilgilerini de onlara taşıyacaklardı. Aynı zamanda bu sulh çizgisinde... Kureyş'le ilk defa bir araya gelmenin bir işaretiydi. Onun için esas maksat olan cennetliğiyle ortaya konulmalı ve Müslüman olmanın onurunu da koruyarak bir anlaşma zemini bulunmalıydı. ''Biz kimseyle savaşmak için gelmedik.'' diye başladı sözlerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. ''Biz sadece... Beytullah'ı tavaf etmek için yola çıktık. Kim bizi ona yürümekten alıkoymak isterse, onunla savaşırız. Zaten her fırsatta kılıca sarılıp savaşmak, Kureyş'i büyük bir zarara uğratmış, onları perişan etmiştir. Şayet dilerlerse, onlara kendilerini emniyette görebilecekleri bir süre veririm. Ve onlar da insanlarla aramıza girmekten, ki diğer insanlar onlardan daha çoktur, Geri dururlar Şayet o insanlar bana galip gelirlerse Ki zaten onların da istediği budur Ne hala? Eğer benim davam o insanlara üstünlük sağlarsa O zaman da onlar Dilerlerse diğer insanların da tercih ettiği dini seçerek İslam'a girerler İsterlerse kılıca sarılıp benimle savaşırlar Hem bu süre içinde dinlenmiş de olurlar Şayet bütün bunlara olumsuz yaklaşırlarsa, işte o zaman şu başım gövdemden ayrılıncaya kadar bu davam uğruna bütün cehdimi ortaya koyacağım. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu da hükmünü icra edecektir. Resulü Kibriya'yı büyük bir dikkatle dinledikten sonra... ...söylediklerini aynen Kureyş'e ileteceğim... ...diyen Büdeil ve arkadaşları... ...Allah Resulü'nün yanından ayrılıp doğruca Kureyş'in yanına gittiler. Nil Produksiyon sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur,